Ya من جعل الأرض مهادا Ya من جعل الجبال أوتادا Ya من جعل الشمس سراجا Ya من جعل القمر نورا Ya من جعل الليل لباسا Ya من جعل النهار معاشا يا من جعل لنا سماوات يا من جعل السماء بنا يا لا İlaha illa enten emanul Aman. en Ey yeri beşik kılan, ey dağları kasık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan. Ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. وأسألك بأسمائك يا نشيع يا سميع يا رفيع يا منير يا بديع يا سريع يا بشير يا نذير يا قدير يا مقدر سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان, الأمان Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, Ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen! Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan! Ey sonsuz kudret sahibi olan! Ey her şeye gücü yeten! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya hayyü kable kulli hayy! Ya hayyü ba'de kulli hayy! يا حي الذي لا يشبهه شيء يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي ya hayyul lazii yerzuqu hay. Ya hayyul lazii yuhyi'l Ya hayyul lazii la yamuut. Subhanaka ya la ilaha illa anta, el Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği Ey hayatının örneği olmayan! Ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan! Ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan! Ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan! Ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten! Ey bütün hayatların kaynağı olan! Onları rızık ile devam ettiren! Ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren! Ey ölüm kendisine arız olmayan hay! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men lahu zikrun la yunsa, ya men lahu nurun la yutfa, ya men lahu sanaun ya men lahu nuutun la ya من له ni'amun la tu'add Ya من له mulkun la yazool Ya من له la yukayyaf Ya من له la yuradd Ya من له la <Gülüyor> Ey unutulmayan zikir kendisinin olan Ey sönmeyen nur kendisinin olan! Ey sonsuz hamd ve senalar onun olan! Ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan! Ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan! Ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan! Ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan! Ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan! Ey değişmez sıfatlar sahibi olan! Ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya Rabbel alemin. Ya malike yevmi Ya men yuhibbus sabirin. Ya men yuhibbut وامين يا يحب المتطهرين <سؤال> يا يا من هو خير الناصرين يا من هو خير tal amanul aman nejdina winanna ey bütün alemlerin sahibi terbiye edicisi kendisi olan ey din haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan ey sabredenleri seven onları destekleyen ey tevbekarları seven onları kendine çeken Ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden! Ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren! Ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan! Ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasıl eden, çözen! Ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren! Ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan!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 Allah'ım senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan... Dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen. Ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden. Ey bütün mevcudat tarafından övülen. Ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan. Ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren. Ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran. Ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, Ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men huve ahadun ya من هو فردun bila nidd Ya من هو صمدun bila عيب Ya من هو وطرun bila شفع Ya من هو ربun bila وزير Ya من هو غنيun bila فقر Ya من هو سلطانun bila عزل ya man bila ya man bina ilaha illa aman. Ey zıt ve karşıtı olmayan bir. Ey eş ve benzeri olmayan Fert Ey ayıp ve eksiği olmayan Samet Ey çifti olmayan Tek Ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici Ey asla fakir ve muhtaç olmayan Gani Ey arşından indirilmeyen Sultan Ey adzinden memurlar edinmeyen Malik ve idareci Ey eş ve benzeri olmayan Mevcud Seni tenzih ve tesbih ederiz Senden başka ilah yoktur sen emansın bizi cehennem ateşinden kurtar Ya men huwa zikruhu şerefün liz-zâkirin Ya men huwa şükruhu fâuzün liş Ya men huwa hamduhu fahrün lil يا من هو طاعته نجاة للمطيعين يا من هو بابه مفتوح للطالبين يا من هو سبيله واضح للمؤمنين ya من هو آياته برhان للناظرين Ya من هو كتابه تذكرة للموقنين Ya من هو عفوه ملجأ للمذنبين ya man huwa rahmatuhu qarebun lil muhsinin Subhanaka ya la ilaha illa ant antal amanul amanat najina minan Ey zikri, kendisini zikredenlere şeref olan! Ey şükrü, kendisine şükredenlere kazanç olan! Ey hamdi, kendisini övenlere iftihar vesilesi olan! Ey taati, kendisine itaat edenlere kurtuluş olan! Ey kapısı, kendisini arayanlara açık olan! Ey yolu, mü'minler için zahir ve açık olan! Ey ayet ve mu'cizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan! Ey kitabı araştırıcılar için belge olan, Ey affı günahkarlar için sığınak olan, Ey rahmeti muhsinler için yakın olan, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men tebârek esmuh, Ya men taala cedduh, Ya men celle senâuh, Ya men la ilâhe ghayruh, يا من تقددت اسماءه يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من, يا من لا يحصى آلاءه يا من لا يعد نعماه سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan. Ey büyüklüğü, varlığı yüce olan. Ey övgü ve metiyesi büyük olan. Ey kendisinden başka ilah ve mamutt olmayan. Ey, Esmaül Hüsnası mukaddes olan kusurları olmayan. Ey varlık ve bekası daimi olan. Ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan. Ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden,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 Allah'ım senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan. Ey açık ve zahir olan, Ey güvenilir olan. Ey sağlam ve kuvvetli olan. Ey güçlü ve sarsılmaz olan. Ey gazap ve kahrı şiddetli olan. Ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen. Ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan. Ey her şey tarafından övülen. Ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. <Gülüyor> يا ذا الفضل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا قريبا غير بعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد يا من هو أقرب إليه من حب han Nacina. Ey şerefli arş ve makam sahibi. Ey sağlam ve yeterli söz sahibi, Ey yerdiği yerine ulaşan fazla ve İihsan sahibi. Ey şiddetli tokat sahibi, Ey cenneti vadeden, Cehennemi iyad eden, Ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, Ey övgüye layık veli ve sahip, Ey her şeyin üstünde şahit olan, Ey kullarına zulmetmeyen, Ey insana şah damarından daha yakın olan, Seni tenzih ve tesbih ederiz, Senden başka ilah yoktur, Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya man la şareeke lahu wa la wazir Ya man la şabeeha lahu wa la nazir Ya khaliqa al-shamsi wa al-qamari al-munir Ya muni al ba'is al-fakir Ya raziqa al-tifli al-sagir ya Rahim Al-Shaykh kabir Ya عصمة Al-Khaif Al-Mustajir Ya من هو بعباده بصير Ya من هو بحوائج العباد خبير Aman. Ey ortağı ve veziri bulunmayan Ey benzeri ve dengi olmayan! Ey güneş ve nurlu ayı yaratan! Ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden! Ey küçük çocukların rızkını veren! Ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden! Ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran! Ey kullarını gören, gözetleyen! Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan! Ey her şeye, her işe kadir olan! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın bizi cehennem ateşinden kurtar Ya zen ju'di'nni'am ya zal fazl ve'l kerem ya ذا البأس والنقم Ya خالق اللوح والقلم Ya بارئ الذر والنسم Ya ملهم العرب والعدم Ya كاشف الظر والألم Ya عالم السر والهم Ya من له البيت والحرم Ya من يخلق الأشياء Emin AllahmÇhan Ey sehave ve nimetlerin asıl sahibi Ey fazla ve keremin sahibi, Ey şiddet ve intikam sahibi! Ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan! Veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden! Ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan! Ey Arap ve Aceme, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden! Ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran! Ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen! Ey Kabe ve haremin sahibi olan! Ey eşyayı yoktan yaratan seni tenzih ve tesbih ederiz senden başka ilah yoktur sen emhansın bizi cehennem ateşinden kurtar ve bi ya ya ya ya ya kafil, Ya jâgil, ja Ya kamil, Ya fâtir, Ya talib, Ya Ya la ilaha illa al aman Najinah Allahım. Senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, Ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, Ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, Ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, Ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, Ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, Ey işlerinde vezatında hiçbir kusuru olmayan, Ey kainatı yaratan, gül gibi açan, Ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, Ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men bi bihavlih, Ya men bi bitavlih, يا من عاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علوه يا من على في دنوه Subhanaka ey gücüyle nimet veren ey imkanıyla ikram eden ey lütfuyla muamele eden ey kudretiyle aziz ve kavi olan Ey hikmetiyle takdir ve planlayan, Ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, Ey ilmiyle tedbir alan, Ey hilmiyle ceza veren, Ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, Ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya من يخلق ما يشاء Ya من يفعل ما يشاء Ya من يهدي من يشاء Ya من يضل من يشاء Ya من يغفر لمن يشاء Ya من يعذب من يشاء Ya من يتوب على من يشاء ya من يصور في الأرحام كيف يشاء Ya من يزيد في الخلق ما يشاء Ya من يختص برحمته من يشاء Subhanaka ya la ilah illa Neccinâ Ey istediğini yaratan Ey istediğini yapan Ey istediğine hidayet eden Ey istediğini saptıran Ey dilediğini bağışlayan Ey istediğine azap eden Ey dilediğinin tevbesini kabul eden Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren Ey yaratmada dilediği şeyi arttıran Ey rahmetini dilediğine mahsus kılan Seni tenzih ve tesbih ederiz Senden başka ilah yoktur Sen emansın Bizi cehennem ateşinden kurtar Ya men lem yettekhiz sahibeten Ve la veleda Ya la yushrik fi hukmi Ehadâ ya man ja'ala likulli shay'in qadra Ya man lam yazal rahima Ya al Ya man يا من جعل من الماء بشرا يا من احصا كل شيء عددا يا من احاط بكل شيء علما سبحانك يا لا Amanun Aman Ne cina Ey eş ve evlat edinmeyen Ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden Ey rahim olmaktan ayrılmayan Ey melekleri elçı kılan Ey semada burçlar meydana getiren, Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, Ey insanı sudan yaratan, Ey her şeyi sayarak hesabını yapan, Ey her şeyi ilmiyle kuşatan, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, Eman ver bize, eman diliyoruz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 Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan! Ey yüce ve şerefli olan! Ey büyük izzet sahibi olan! Ey çok çok büyük olan! Ey en gerçek varlık kendisi olan! Ey en faydalı zat kendisi olan! Ey ebed, her şeyiyle zaman üstü olan! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya ma'rufe men يا معبود من عبده يا مشكور من شكره يا مذكور من ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده يا محبوب من حبه يا مغوب من راده يا مقصود من أناب إليه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, Ey kendisine şükredenlerin meşgörü, Ey kendisini ananların meşgörü, Ey kendisine hamd mahmudu, Ey kendisini isteyenlerin varlığı, Ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, Ey kendisini sevenlerin sevgilisi, Ey arzulayanların rabeti, Ey kendisine yönelenlerin hedefi, yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler, vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.